Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr. Acik Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Bugünkü konuğumuz Emine Uşaklıgil. Ee, Emine ile bugün onun son kitabını konuşacağız. Bir Şehri Yok Etmek. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. yayınlar. Ol, Merhaba. Çok teşekkürler. Evet e, bu ikinci kitabın mıdır Emine? Evet birinci kitabım benim cumhuriyetimdi. Evet. Cumhuriyet Geci. Gazetesi üzerine hatta Türkiye'nin... Ee, bir dönemi üzerine bir yazılmış, bakıma, Bir bakıma yani şöyle bir bakıma yani Cumhuriyet gazetesi tarihi ve kurucusu Yunus Nadi'nin e, hayat öyküsü e, nedeniyle bir yan bir bakıma 1870'lerde başlayıp yani Osmanlı'nın son dönemi benim Cumhuriyet'te ayrıldığım döneme kadar yani 1992 kapsayan bir e, <gülüyor> kitap oldu. Kitap. Evet. Şunu çok merak ediyorum. O iki kitap arası aslında oldukça kısa. Ee, bu e, iki kitap yani bir şehri yok etmek e, kitabıyla e, cumhuriyete ilişkin kitap arasında e, ki zaman farkı bir paralel e, hazırlığı sonucunda mı oldu? Nasıl oldu? Yoksa o kitabı bitirdikten sonra bu yeni kitaba mı başladın? Ee, yok aslında e, paralel değildi hiçbir şekilde. Çünkü Cumhuriyeti yazmak benim çok daha fazla vaktimi aldı. Belki bir bakıma kendi e, tarihimi, yani tarihimin bir bölümünü Elbette. içerdiği için ve o beni zorladı aslında. Kendimden pek söz etmeyi sevmeyen bir insan evet, oldu. Buraya için... bile zorla getirdik, değil mi? <gülüyor> ee, onun için e, bir de tabii çok daha ...kapsamlı diyemeyeceğim... ...çünkü tabi İstanbul deyince... ...o da son derece kapsamlı bir... Çok. ...konu. Fakat... ...o kitap pek... ...geleceğe dönük bir bakıma... ...yani çok kısa bir şekilde... ...yani Cumhuriyet Gazetesi devam etseydi... Devam, ...yani bizim düşündüğümüz şekilde... ...o dönemde... Yani ...92'de ayrılan ekip... ...çok daha demokratik bir Türkiye'nin oluşumuna katkısı olabileceğini son sözde bir bakıma anlatıyordum. Fakat İstanbul'la ilgili bağlantıyı merak ediyorsan evet, ki... aynı zamanda onu merak ediyorum. Merak tabii. ediyorsun. Aslında o dönemde tabii bir gün ben bir İstanbul kitabını yazarım diye düşünmemiştim doğrusunu istersen. Fakat birincisi araştırırken... ...şunu keşfettim, bilmiyordum ben. Birincisi Yunus Nadi'nin büyük bir İstanbul aşığı olduğu. Çünkü bir gün tesadüfen kütüphanemde anne vefat etmişti, kitaplar gelmişti. Bir zarf çıktı, zarfı açtım, ah mektuplar Yunus Nadi'nin eşine. Tabii okuyamadım Osman, Osmanlıca. Onları okuma fırsatı bulduğumda görüyorum, gördüm ki... Ankara'da sürekli hayıflanıyor. İstanbul'da, İstanbul, İstanbul'da. Yunus Nadi o dönemde Ankara'da. Ankara'da, da evet. Ankara'da Cumhuriyet yani TC kurulmak üzere sonradan meclise de girecektir filan. Evet. Yasa Komisyonu Başkanı'dır filan. Fakat e, o ilgimi çekti. Sonra baktım. Bir, bir şey çok önemli çünkü tam da Türkiye'nin ee, çok karışık olduğu, bir anlamda karışık olduğu, yeni bir kuruluşun içinde olduğu bir dönemde İstanbul konusunda o kadar duyarlı olmak ve i̇şte onu da konu, konu etmek özlüyor. değil mi? Özlüyor. Halbuki evet. de bir İstanbullu değil. O aslında Fethi'nin bir köyünden evet. e, İstanbul'a ama genç geliyor. Galatasaray Lisesi'ne gidiyor. Yani merak eden öyküsünü kitabı. Maalesef evet. okumak zorunda kalacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Fakat e, sonradan şunu da gördü İstanbul e, ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde işte 1930lardan itibaren sık sık imar konularını kaleme alıyor. Yollar yapılınca belediyeleri nasıl, belediyelerin kendileri evvela yolları planları planları yapıp ona göre kendilerine pay ayırıp bu şekilde yaratılan rantın, rant kelimesini o dönemi kullanmıyor tabii ama derbe, derbe. Artı, ama gelir artı, elde etmek. artı değerin evet. belediyelere gidip onları yatırıma dönüştürmesi konusunda savunduğu e, ilginç noktalar var. Ve bu konuda makaleler yazıyor. Tabii tabii tabii. Evet. Birkaç tane makalesi var bu konuda benim saptadığım Evet. O araştırmaların sonucunda da e, sen bir de tabii ki çok gönülden bağın olan Cumhuriyet Gazetesi'nin o yayınlarından da hareketle dönüp İstanbul'a mı baktın? Aslında çok enteresan İstanbul'a oradan... bakışın çok eski yani o, ha, o bir peradan. Hayır şöyle düşün yani ben e, Türkiye'de doğmadım, Türkiye'de okumadım, üniversiteyi bitirdikten sonra ama arada bir tabii Türkiye'ye gidip geliyordum e, ve hep İstanbul'a hayrandım. O dönemde Türkiye pek dolaşmamıştım. Sonra evet. bütün Türkiye hayran oldum. Bu da başka. Fakat gel gör ki... E, yani İstanbul tabii ki sürekli dönüşen bir e, kent. Evrilen, dönüşen, gelişen, büyüyen. büyüyen. Ve değişmesi tabii ki kaçınılmazdı. Bu bütün dünyada yaşanan bir süreç. Hele e, bu kadar büyük bir nüfus baskısı altında olan bir e, şehir söz konusuyken bir sürü çirkinlikler ve şeyleri de gözlememek mümkün değil. Ve ben bir süre bunu görmemeye alıştım. Bir bakıma. Fakat, bu da Evet. Evet. Çünkü Hepimizin başından yap, geçmiş, yapabilecek bir şey, bir şey bu. olmadığını varsayıp evet. bu görmemeyi bu bir süreç. Ee, bir bakıma e, yeni de bir süreç değil. Ben aslında orada bir bağlantı belki kurmak e, mümkün. Ben işte Osmanlı'nın son dönemi ile e, Cumhuriyetin diyelim ki 1930 ya da 40'lara kadar döneme baktığımda kendi ailemden de bir tecrübe, e, tecrübeleri de şey ettiğimde hatırladığımda şunu görüyorsun. Çok fakirleşmiş bir Osmanlı İmparatorluğu keza aslında savaştan çıkmış çok, zaten yoksul bir imparatorluğundan devredilmiş bir e, cumhuriyetin e, kurulma güçlükleri. Kaldı ki o dönemde dünyada da ekonomik kriz var. Onu da unutmamalı. Neticede bir bakıma fakirleşmiş orta ve üst orta sınıfların elinde tek kalan şey sermaye dönüştürebilecek şey gayrim, gayrimenkul ve arsa. Evet. Ve orada yani zaten işte tarihi yarım adadaki terk etme trendi zaten başlamıştı. Ama o Topkapı'nı terk ederip Dolmabahçe ve Yıldız'a taşınma e, süreciyle birlikte işte e, Nişantaş ve işte özellikle Nişantaş'ın kurulması diye düşünebiliriz. Haliyle bu o dönemde ortaya ilk kez halen de kurtulamadık o, o ekonomik modelden yapsacı diye bir e, model çıktı ortaya. Yani insanlara gel, gene tabi bu gene sermaye eksikliğinden yani çok bence dünyada o kadar da yaygın bir model değil ama neyse geliyor. Diyor ki Asya'nın ah konağın e, yerine ben şu kadar katlı bir apartman yapacağım sana da işte yüzde şu kadarını vereceğim filan falan. İşte o gün bugün bugüne geldik. ama bugüne yani tabii... 1800'lerin sonunda başlamış bir süreçten bahsediyoruz. E, Yok galiba apartmanlaşma... cumhuriyetin Cumhuriyet'le ilk, birlikte. Cumhuriyetle birlikte. Evet, ama Fakat yani, terk edilmiş... Terk edilmesi... Kira, e, kiraya verilmesi... Yoksullaşma... Yo o süreç evet. tabii. Evet, o süreç, işte o tabii. konaklardan bildiğimiz... Aynen. Hikayeler Aynen. E, falan... E, onların hepsi 1930'lara kadar... E, geçen dönemdeki... E, hadiseler bunlar. Fakat soruna geri dönmek üzere... Aşağı yukarı ne bilmem... iki yıl önce... Aniden fark ettim ki bir bakmaya başladım. Nedense. Nedense değil, çünkü sürecin çok farklı bir boyut kazandığını görmemek mümkün değildi. Ve zaten tehdit altında olan ama o kadar tehdit altında belki çok göze olmayan, batmaya başladı. Bir, bir süreç evet. ve çok hızlı bir sürecin başladığını gördüm. Onu görünce İstanbul'un yani özünü özgün dokusunu, yapısını kaybetmek üzere olduğunu anladım ve onun neden olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olabildiğini anamak üzere kolları savadım ve bu kitabı araştırmaya başladım. Evet, şimdi burada önemli bir nokta da tabii ki Fransa'da doğdun, Vichy'de, ondan sonra Paris'te yaşadın. Bir Danimarka dönemin var ve dünyadaki önemli tarihi kentlerde hayatının belli bir bölümünü geçirdin. Oradaki izlenimlerinin veya da zihnine yerleşenlerin daha sonraki İstanbul değerlendirmelerinde hiçbir şey var mı? Etkisi var mı? Yoksa İstanbul'un eskisiyle yenisini kıyaslayarak? Yok. Yani kıyaslama değildi benim yaklaşımım. Yani nostaljiden tamamen kaçınmaktı derdim. Fakat evet, bu Kitabında hissediliyor. Yani e, e, belki de nostalji bir insan değilim, bilemeyeceğim. Evet. Ama İstanbul'u çok özel. Yani soruna farklı bir şekilde cevap verimizin var. Lütfen, tabii. E, İstanbul. Yani bütün dünya epi gezdim. E, Sen de muhakkak. Biliyorum. Kıyasladınız ama çok farklı bir yer olduğunu e, görüyorsun. Evet. Örneğin Paris çok güzel, çok mükemmel bir kenttir... Fakat unutmamak lazım ki tamamen yerle bir edilip bir Osman tarafından yeni baştan e, i̇nşa büyük bulvarlar e, ile inşa edilmiş. Onu arkasına yatan nedeni de unutmamak Tabii. lazım. Ayaklanmalara <gülüyor> karşı şeyleri... E, Paris Komünü ile e başlıyor. Yani. komünü evet. meselesi yani daha doğrusu korkusu evet. ve hali Sokaklara hakim olmak. çok kolay... ...şeyleri püskürtebileceği... ...herhangi bir ayaklanmayı püskürtebileceği... ...ben bir, geçenlerde... Bir, ...iki kişi arasında bir... ...konuşmaya tanık oldum... ...biri Fransız, biri Türk... ...çevreci, İstanbul'la da ilgili... ...Paris, yani eski Paris'in... Paris'ten çok az bir şey kaldığını söyledi... ...bizimki yani Türk olan... ...Fransız çok ki o da çevreci işin komik tarafı çok irkildi ne demek istiyorsun e, çok güzel bir şehirdir mükemmeldir hatta <gülüyor> dedi e, güzel ol, ol, yani olmadığını, olmadığını söyle söylemiyor. söylemiyorum evet. ki dedi öbürü ama şu ya da bu şekilde işte demi söylediğimiz evet. komün e, bunu ardında yatan e, siyasi e, gerekçeleri sıraladı ama Fransız bir şekilde ikna olmadı ...o şu anki durumdan memnun. Memnun, evet. <gülüyor> e ama oturmuş. Yani sürekli Paris'te şu an istediğin yerde istediğin e, imarı... ...bu istemiyor değiller herhalde. Yani herkes ister ki elindeki e, bina Bir fırsattır tabii ki. Altı katken 30 kata çıkabilsin. Fakat de belirli kuralları kıramıyorlar. işte buradaki sorun o. Evet. Yani ee, planlama... ...ben yani hafif böyle ironik bir şekilde planlama ve mama kurallarından söz ediyorum. Evet, mama olduğu zaman, e, ki bunu çeşit çeşit biçimleri var ama en barizi ve sürekli gördüğümüz şu, e, bu biraz bizi bugüne getirecek fakat e, 2002'den bu yana ciddi ciddi işte ekonomi modelin ortasına kondu e, inşaat. Yani onun üzerine kurulduğu gelişme ve şey. Evet. E, bu böyle olunca bir dizi yasada gerekti. Bunun olabilmesi için. Ondan sonra döneriz. Fakat neticede e, engel tanımayan bir yapı şu an. Bütün çıkan yapı. engelleri de teker evet, teker denizlemeyi hedefleyen. Tabii tabii tabii. Adım adım. Evet. E, yani kitabı araştırdığından biraz nasıl araştırdım e, dönersek bir ara orada anlatmaya çalışacağım. Fakat neticede planlamadan olacak. planlamadan e, kastlardan biri şu bir plan var e, planda işte belirli e, kurallar var e, geliyor başka yeni yasalara dayanarak TOKİ ya da çe e, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Bakanlığı, bakanlığı e, bambaşka bir plan yapıyor müthiş bir yoğunluk Hiç etraftaki donatıyı hiçbir altyapı hiçbir şey gözünde bulundurmadan olsun yani değeri çok yükseltmek Kazaren birileri dava açıp e, yürütme durdurma kararına kadar gidebiliyorsa, aa bir de bakılıyor, bir plan değişikliği yapılmış. Ve haliyle o eski plan yok olmuş, yeni bir plan yapılmış. Falan. Yani, ve bir torba doğru. yasanın içinde satırların arasına Aynen. gizlenmiş bir şekilde Aynen çıkıyor öyle. bu ortaya. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi e, kitabında dikkat çekici noktalardan birisi de şu oldu benim için. E, verdiğin örnekler e, hep ekonomisi olan sürdürülebilirliği olan bu kaybedenlere ilişkin olarak verdiğin örnekler hep e, canlı örnekler. Ne bileyim işte tarla başındaki bir ayakkabıcıdan bahsederken hmm. bir e, sürdürülebilir olan bir şeyden bahsediyorsun. Bir e, örnekleme yapıyorsun. O da bence o gerçekçilikle yakından ilgili bir şey. Yani o nostalji yapmıyorum veya da Nostaljik yaklaşmıyorum uh, derken sanıyorum bunu da kastediyorsun. Çünkü çok canlı ve yaşayan örneklerle karşılaşıyoruz. E tabii çünkü kitahta. ben e, bunu incelerken yani e, evvela bir mahalleden hareket etmek istedim. İşte mahalle derken hangi mahalleler yok olma sürecini hmm. seçmek gerekiyordu hmm. ve bir bakıma şöyle Bir de e, sulu kule çok etkili oldu herhalde. değil bir senin evet. o yeniden e, görmeye Hep, başlaman hepimiz herhalde. Yani hepimize, galiba tabii. galiba öyle bir evet. e, farkı da yani herkesin farkına varmasın da yol açan bir şey. Orada evet. da tabii iç, iç acıtan e, bir şey haline geldi. Hayır, çünkü. bir de çok ciddi bir mücadele ver, verildi orada. Doğru. Yani gerçekten sivil toplumun Doğru. orada yaptığı çalışma müthişti. Ama mesela cam kulede de aynı şey oldu. Belki çok yaygın ve çok geniş değil de ama. ama... Kadar, hayır. Hangi kule ediyorsun? Bu şeydeki... ...hemen gümüş suyundaki... Ha, evet ama orada... ...orası daha tabii. Daha farklı. Hayır şöyle daha farklı. Yani bu mahallelerde şunu görüyoruz. Ee, yaşayan bir hayatı da söndürüyorsun yaşa, orada. Yani evvela yaşayan bir mahalle söz konusu. Bu sulu kule gibi... ...çok eskilere dayanan... ...hatta Bizans'a kadar giden... ...bir mahalle olabilir. Ya da Süleymaniye gibi aslında... E, boşaltılmış ama başkaları tarlaba şimdi geçerli. Başkaları tarafından de ki işte 80'ler ve 90'lar arasında yeniden e, bir yerleşmiş konusu bizim topane içinde e, geçerli ve o insanları bu yeni kurulan sistem insanları alıyor. Eee hukuk ki mücadeleleri e, şuraya da bu şekilde sonuç, sonuçsuz kalıyor. ...ve ta İstanbul'un dışında... E, ...atılıyor. Şimdi Tarla Başı'nı... ...örnek olarak alırsan... E, ...orada... E, ...pardon yani şöyle diyeyim... ...bunları görünce dedim ki insanların... ...birebir yani madem ki... ...İstanbul kaybeden ve... Kazanların, ...kazananlar... ...açısından baktığımızda... ...baktığımızda... E, e, ...dinemek lazım. Ve haliyle... ...Tarlabaşı mesela ilginç... ...çünkü... E, Dalan döneminde ikiye bölünmüş durumda biliyorsun. Evet. Ee, Birçok yapı ortadan kaldırılmış. Bulvarlar fakat açılmış. Fakat neticede Cebeoğlu'nun canlanmasıyla öbür diyelim ki yakada yaşanların çoğunun işi burada. Evet. Ve haliyle yürüyerek oraya gidiyor. İş gidiyorlar. İş gidiyorlar. gidiyorlar. Ve e, bu çok farklı bir, bir e, hayat pratikliği ve e, geçirme... E, ...geçinmeyi çok daha kolaylaştıran... bir sen o insanları alıyorsun... ...ortamlarından koparıyorsun... ...ve daha... ...uzaklara... E, sürüyorsun. ...aynı işe gidip gelmeleri... velâ çok pahalı... ...çok zaman... ...yeni iş bulmaları çok zor... ...bu suluklu için de geçerli... İşte ...o bakımdan e, irdelemek... ...nin e, tek yolu vardı... ...insanların kendileriyle e, görüşmek... görüşmek. Evet. Şimdi o sürece bir girebilir miyiz? Yani bu kitabın hazırlık e, dönemi e, oldukça hızlı gerçekleşti. Ben biraz da izlediğim için biliyorum. Aslında e, bu kadar detaylı bir kitabın ve e, araştırmanın e, bu kadar e, kısa diyelim ona, çok da kısa değil gerçi ama... ...kısa dönem içinde... ...kotarılması önemli bir başarı. Yani neredeyse... ...böyle 24 saat... ...bu kitabın araştırmasının üzerine... Ee, ...kapaklandığını söyleyebiliriz. <gülüyor> Şahitlerden birisi de benim tabii ki. Doğru. <gülüyor> evet. ee, ne kadar doğruydu bilmiyorum. Çünkü ben... ...çünkü neticede yerel seçimler... ...pek yerel geçmedi bildiğimiz gibi. Yani genel miydi, referon muydu, referandum muydu... Bu muydu? Evet. ...tartışmaya açık. Ama öyle olacağını bilmeyerek bu çalışmayı başlattığım zaman e, olabildiğince seçimlerden önce, önce çıkmasını hedeflemişti. Temel hedef buydu. Temel yani. hedef evet. buydu. Ve haliyle doğrusunu istersen ben o kadar kolay hızlı yazmadığım için epizorlandığımı da <gülüyor> yani itiraf etmem lazım. Haliyle işte bir anı bir bir bir yandan araştırma orada araştırmada ve işte bu ...birçok okuma malzemesinde de sağlama. ...yani Ayşe Çavdar bana çok... Evet, radyomuzun olmuştu. programcısı... biliyorum da biliyorum. çok çalıştı bu kitap Zaten üzerine. biliyorsun kent, şehir... ...sorunlarını çok iyi evet. bilir... ...çok parlak da bir tezi vardır... ...gerçi o Başakşehir'dir... ...ama haliyle... ...Ayşe olmasaydı bu kadar hızlı... ...olması biraz zor evet, olur. Ona Doğrusu, da o zaman teşekkürümüzü iletelim... Aynen, ...okuyucular olarak değil mi? Aynen, aynen. E, haliyle bir olayın diyelim ki mahalle bazında yani mahalle neydi e, ne yaşadı ne olabilir bakmak e, istedim ikincisi e, bunlar nasıl olabiliyor şimdi diyeceksin ki yani neden daha çok 2002'den itibaren Evet ben, sorular ben, sorularımdan biri de o doğru tahmin <gülüyor> ettim evet. fakat şimdi... çünkü yani orada da şunu sorumu biraz daha açıklayayım şöyle bir izlenim çıkabiliyor kitaptan sanki her şey AK Parti döneminde başlamış bu son 10 yıl içinde tabii ki inanılmaz bir yoğunluk var o tartışılmayacak bir şey bir de bir başka şey var tabi diğer Dönemlerde eski dönemlerde e, belki de bu kadar e, şehrin e, odaklarına merkezlerine e, müdahale sadece yol açmayla sınırlıydı ama şimdi bir bakıyorsun binalar çıkıyor bilmem ne falan ben e, iki gün önce havaalanına deniz kenarından deniz kenarından gittim. Şaşkınlıklar içinde kaldım. Yeni yeni oteller yapılmış ve neredeyse böyle hem yolun hem de denizin üzerine kapaklanacakmış kadar büyük irilikte. Yani o işte. Bunların bir bölümünde yürütme durdurma kararı var, olmasa tabii, tabii, rağmen hay olmasa rağmen inşaatın devam ettiğini tabii, biliyorsun tabii. tabii. Şimdi aslında umarım ki bu 2002'den İtibaren Olandır. sadece bir sürece baktığım e, algısı e, yani umarım ki yaygın olmaz çünkü yok o belli bir bölümde e, böyle bir şey geliyor okuyucunun yani benim ok. aklıma geldi e, ama tabii ki çünkü e, o, kısa da olsa... uzun bir dönemi. Kapsıyor kitabın. Tabi ama doğrudur ki bugün yani onu anlatmaya çalışıyor çok da uzatmadan ama tabii ki İstanbul hep yağmalandı. Bu hiç yeni bir şey değil. İstanbul hep değişim, basitçe düzenlendi. Planlamada denizleri dolduruldu. Yok e, planlamada. E, ...planlamayı anlatırken... ...ya da planlamamayı anlatırken... işte ...bir az da olsa gece konduğu neden... E, ...bir türlü şey olmadığını... ...bir planlama çerçevesinde... ...şey edilmediğini de... ...şey etmeye çalışmıştım çalıştım... ...anlatmayı... ...ya da anlamayı da hemen daha doğrusu... ...ölçüde doğru anladım belki tartışma konusu ama... ...yani öyle bir süreçleri... E, ...ihmal etmiş değilim çünkü... İstanbul düşün... ...aslında... E, ben ne zaman döndüm Türkiye'ye? D-969'den bu yana işte o dönemde bir milyon ancaktı şehir. Bugün 15 artı artı. Yani evet. Tam da sayısını yani resmi, bilmiyoruz. Evet. Ve bu neticinin oldukça kısa bir süre içerisinde bu nüfus patlaması çeşitli baskılara ve çeşitli demek diyelim ki yamalara yağmalanmalara e, yol açmaması imkansız. Ve zaten işte prostan başlayıp yani biraz o planlama öyküsüne de e, değinmeye deyin, de, çalıştım. Fakat neden 2002 evet. dönmek söz konusu söz konusu ve e, zannedersem bugüne kadar, ne Türkiye'de ve çok az ülkede. Yani ben rastlamadım ama vardır belki. Ee, devlet eliyle veya devletin adeta bir e, gayrimenkul pazarlamacısı haline dönüşmesi. Neden diye bakarsan çünkü İstanbul ve özellikle İstanbul'da. E, şimdi İstanbul'da e, İstanbul milli gelirin en yüksek oldu dörtte bir evet. e, vergilerin yarısı. Ee, ihracatın da yarısı olunca eh, çok çağ, ve kamuya ayette de, gene de epi arazi e, söz konusu olunca e, çok ciddi bir yasal çerçeve ve kalkan lafını kullanıyorum kitabına gerçekten kalkan yani her engeli teker teker her eden bir şey çünkü bütün bu gelirler yani İstanbul'un yarattığı diyelim ki e, değerin, kamu yatırımları İstanbul'da yüzde altı sadece. Şimdi bunu görünce tabii neden olduğunu anlıyorsun. Yok. Fakat dönelim çünkü ekonomik e, neticede, e, demin söylediğimiz gibi... E, İnşaat sektörü ekonominin lokomotif olarak seçildi, seçildiği andan Hatta itibaren işsizliğin hı? azaltılmasının işsizliğin azaltılmasının önemli gerekçelerinden biri olarak da ileri sürülüyor. Evet, ama ne kadar doğru bilmiyorum. Evet. Onu ben pek irdelemedim. Sen de belki daha net rakamlar vardı. Ama ne neticede? Evvela çok evvela TOKİ çıktı. Yani TOKİ vardı tabii. Ama toki yeni ön bir plana çıkarıldı. Ön plana daha doğrusu bütün yetkilerle donatıldı. Doğru. Ee, ve bunlar da adım adım oldu. Yani. Evet. evet Ondan sonra yetmedi. Gene çok yetkili bir çevre ve şehircilik bakanı. Evet, çevreyle şehir birleştirildi. Yetmedi, bayındırlık birleştirildi. Özelleştirme bakanı. Eee özelleştirme e, i̇daresi. idaresi. Şimdi bu üçlü aslında baktığın zaman görüyorsun ki Tamamen yani planlama konusunda hakimi mutlak. Evet. İstediği yerde, istediği yoğunlukta, istediği yükseklikte e, imar verebiliyor. İmarı kendi yapabiliyor. Planlamadan hariç. Bu tabi sonradan şimdi Anayasa Mahkemesi tarafından değiştirilen e, noktalardan biri ama o epi uzun bir süre tamamen e, bu imkana sahipti. Evet. E, e, görüyoruz. Alay yani, e, al. Likör fabrikası işte arkasındaki e, şey. E, Adı Samiyen. Stadı. Stadı. Şimdi üç Prop büyüklerden bahsediyoruz ya. Propaga propagandasında da kamuya açık bir yeşil alandan da söz ediliyor. Ben geçtim oradan pek yani kalacak gibi görünmüyor değil mi? Bir de sanki depremi yıllardır ee, çok önemsiyorsun ve çok güzel bir e, çalışmalar yapıyorsun. Şunu biliyorsun herhalde. Çünkü 2008'de galiba e, bir e, şey çıktı. Deprem yönetmeliği. Büyükşehir. Evet. Ee, yani benim anlayabildiğim kadarıyla ilginç bir... E. Ondan sonra daha kitap yayınlanmamıştı. Kadir Toppaş eksik olmasın. Müjdeledi İstanbullular. Dedi ki merak etmeyin. Yeterince e, çadırımız var. Var nereye koyacağını ben merak ediyorum. Çünkü açık alanları o planda yani o 2008 planında yarısı aşağıya gitti. Şu an diye AVM oldu? Şu o yaşı olduğu... Bir meeting alanı için İstanbul'da yer bulamıyoruz ve denizi doldurmak zorunda kalıyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir Olay gerçekleşebilir mi dünyanın herhangi bir yerinde? İşte bu şeydeki yeni kapıdır... Ama de, yeni... deniz doldurma sevdası yeni bir sevda değil tabii. Değil tabi tabi. Evet. Ama şu an her şey daha büyük. Evet evet. Geçenlerde, geçen pazar aslında Büyük Adadan dönüyordum uzun zamandır gitmemiştim ve Anadolu yakasına. Baktığımda gerçekten yeşil görmüyorsun. Çok tuhaf bir manzara çünkü ayrı ayrı yüksekliklerde binalar. Binalar görüyorsun. E, her şeyi ezecek. Diyorsun ki yani maazallah bir deprem anında onlardan biri yıkılması halinde değil sadece kendisi bütün etrafını, bütün yok, etrafını ed da yok edecek. Tabii. Öyle tabii. çok ürkütücü bir betonlaşma ve şey e, manzarası. Evet. Bu noktada duralım, bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz. A crack up so finely drawn I could not believe I found it wildish wind blew open wide my childish mind followed on outside and so I found myself among my heart's delight surrounded a world of wonder lay without it was all of nature's calling With field and forest, cloud and sun, cascades of salt water falling. With heights and valleys, dark ravines, ivy thick and wild, deep in thorny scenes. And yet each thing did love its place in the lap of all of nature's sprawl. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Bugün konuğumuz Emine Uşaklıgil Bir Şehri Yok Etmek İstanbul'da Kazanmak ya da Kaybetmek e, isimli bir kitabı can yayınlarından yeni çıktı. E, ve birinci bölümde bu kitabın e, hazırlanış bölümüne e, ilişkin e, bilgileri aldık Emine'den şimdi ikinci bölümde de gene kitap üzerinde duracağız kitabın ele aldığı konulardan biraz bahsedeceğiz evet birinci bölümdeki sorudan son sorudan hareket edersek özellikle yasal önlemlerin getirilmesi engellerin teker teker aşılması özellikle bu son 12 yılı ...belirleyen... ...en bariz örnek... ...ve bir de tabii ki... E, ...kentin can alıcı noktalarına... E, ...yapılan saldırı diyebiliriz... ...müdahaleler... ...diyebiliriz çünkü bir yandan da... E, ...neredeyse... ...kıyısı kalmayan bir kent haline... ...geliyor İstanbul... E, ...ve e, bütün bunların... E, ...senin kitabında... E, ...örnekleriyle birlikte... ...ele alınması... Sadece bir şehrin yok edilmesi değil aynı zamanda sosyolojik yapının da çöküntüye uğratılması örnekleriyle besleniyor. İşte insanların yerlerinden sürülmesi hatta işlerinden olmaları mevcut gelirlerinden daha geriye düşüp bir yoksullaşmayı da beraberinde getirmesi gibi birçok örnekle karşı karşıyayız. Şimdi bu kitapta üzerinde durduğun örnekler dışında bir de tarihsel bazı değerlendirmeler var. Mesela Sulukule olayına baktığın zaman aslında Sulukule'de yaşayan romanların, çingenelerin aynı zamanda İstanbul'un fikrinden hemen sonra mehteran takımının oluşturulmasında da önemli rolleri olduğunu söylüyorsun. Yani tarihsel olarak da korunması gereken sosyolojik bir yapıdan, ...bahsediyorsun. Bunun bir iki... ...örneğini daha verebilir misin? Kitabında olan örneklerini... ...verebilir misin? Yani neleri... ...kaybettik o anlamda? Ve bir daha yerine koyamayacak... ...kadar... E, ...gerçekçi ve... ...önemli kayıptan bahsediyoruz. O kadar zor bir... ...ya, ya çok uzun bir cevap... ...ya çok, evet, ya çok kısa bir çok, cevap. Doğru. Çok zor bir soru sordu. Fakat belki farklı bir şekilde cevap vereceğim. Ee, e, koruma adı altında başka bir vehamette karşı karşıyayız. Kitabımda dikkat etsin siz Sulu Kule'nin bir eski fotoğrafını ve evet. bir yeni fotoğrafını yani ecdadımız namı ya da şeysi altında etiketi altında ee, bende bir Disneyvari bir Osmanlı anlayışı e, görüyoruz. Yani... E, bu, bu enteresan Disneyvari hesaplaması <gülüyor> çok enteresan. E, ve bu giderek çoğalıyor. Bir de e, restorasyon anlayışı artık inanılmaz bir şekilde esnetiliyor. Bu e, hatırlamıyorum. Galiba bu kitap yazılırken daha ben fark etmemiştim. Fakat Tekfur e, Sarayı, sarayı. Bizans'ın en eski şeylerinden... ...yani bu, şeh bu şehirde Yapılardan, yapılardan biri. biri. Fakat gel gör ki yapmışken büyüttük. Evet. Şimdi <gülüyor> bu bu tür anlayış e, bizi tuhaf yerlere götürüyor. Yani bilmiyorum turistler bunu çok mu beğenecek. Bir de e, çok... E, ama şeye dönmek üzere. Çünkü... Soruya e, dönmek üzere. Senin alanına çok direk giren... ...işte... Dediğimiz gibi bir sürü bir sürü e, yasa bir yerde e, her mahalleyi tehdit altında tutup de biliyor. Gerçi e, Balat'ta biliyorsun çok ciddi bir yürütme durdurma kararı alındı Doğru. ve e, herhalde Türkiye tarihinde ilk kez bir bakanlar kurulu kararı e, ya, ya, hukuka aykırı sayıldı. Bu arada bir notla düşmek istiyorum. Bu neden İstanbul bu kadar önemli? Ee, bu inşaat e, ekonomi ve lokomotif e, denkleminde 2013'te bakanlar kurulu kararların %60'ı imar e, ve inşaatla ilgili. Ben bunun farkında değilim. Aa, ve, planlama, evet, ve planlama pardon. İnşaat ve Şimdi Kentsel bir, dönüşüm. İşte bütün. Evet, hepsi, en geniş. Hepsi e, tabii. Evet. Şimdi bu inanılmaz bir rakam düşünürsen. Evet. Yani bu da İstanbul ne gibi bir tehdit altında olduğunu da bence çok iyi özetliyor. Başka tabii çok önemli bir özet. Deprem 1999. Afet yasası adı altında artık nam salmış yasa Aralık 2012. Evet. Ve daha dikkatli baktığın zaman ...depremin gerekçe olduğu... ...ve... E, aslına bakarsan... ...uygulamasına bakarsan... ...bir bakıma depreme kendisi yol açtı. Yani çünkü bir bakıma... ...devlet dönüyor ve vatandaşa, vatandaşa... ...diyor ki... ...sen... ...binanı yık... ...ve yap, başka türlü ben... ...yıkıp yapacağım. Yani mesaj bu. Evet. Havuçta ama ben sana daha yüksek... ...bir imar vereceğim. <gülüyor> Şimdi bu e, emsali değiştireceğim bu afet, yükselteceğim. bu bütün bu yasalarda e, şeyin de yer almaması ilginç aslında güçlendirme diye bir şey var e, sana bir örnek vereyim Nişantaşı'nda yok olmak e, tehdidi altında olan bir mahallede aslında orası Nişantaşı'nda benim tanıdığım çok da iyi ünlü bir hukukçu binası, yani çünkü şöyle oluyor. Biliyorsun üçte iki meselesi. Karar artık o şekilde evet. edilebiliyor. Yani Ve, herhangi bir apartmanda, bir binada üçte iki çoğunluk elde edildiği mesela, takdirde istenilen değişiklik gerçekleştirilebiliyor. Aynen. Ve o arada şunu da, şunu da dikkat çekici. şey işte depreme dayanıksızlık raporları çok kolay alınabiliyor. Oysa bu söz konusu binada Dayanıklı olduğu raporu oldun ama sonradan işte öyle bir rapor alınıyor. Bina yıkılıyor. E, o arada söz konusu avukat da bir dava açıyor ama binasından yok oluyor tabii bu arada. Bina yok oluyor. Bilmiyorum, e, emin olabilirsin ki basık tabanlı, bilmem kaç katlı filan bir şey çıktı. Ben bakmadım, güzel bir binaydı. Yani güzelden kastım, efendi, e, düzgün, düzgün yaşanabilir uyumlu, uyumlu kente, bir e, bina. Sokağa uyumlu. Şimdi kazandı davasını. Ama bina Ama gitti. Bitti. Evet. Peki tazminat alacak herhalde. Onun için de uğraşacak. Ama bina gitti. Tabii. Ve o bina bir bakama Abdülpekçi e, Caddesi'ndeydi. Artı başka bir bina, artı başka bir bina. İşte gitti bir hafıza. Ve hak da ortadan kayboluyor hak, ve ki, geri geri dönüşsüz geri bir şekilde dönüşsüz. ortadan kayboluyor tabii çünkü çoğu kişi ki e, biliyorsun e, sana da gelmiştir e, bana bir mail geldi e, şeydi evet yani, bilgi ve yakın bir tarihte e, o arkadaşlarla da bir program yani yapacağız fantastik bir hikaye o işte Fenerbahçe'de yani zaten şu an Fenerbahçe e, modaya henüz galiba sirayet etmedi ama Bağdat Caddesi ve Caddesi'nin izliği. özellikle deniz tarafı ve iki tarafı elbette. Emlakçılar nasıl yaklaşıyor biliyorsun değil mi? Tabii. Yani sen alıcısın diyelim. Gidiyorsun ve diyorsun ki e, ben bir daire arıyorum. İşte sana bir daire gösteriyor. X bir fiyat veriyor. Ama bu yıkılacak diyor. Peki sen diyorsun ki ben oturmak için alıyorum. Yani niye Aa, ama diyor para kazanacaksınız evet, evet, Şimdi o mantık devam ettikçe e, Sorun yaşamaya devam evet. edecek İstanbul Kal yani bir sınır konmadığı takdirde Artık mesela e, Şu kadar kattan fazla yapılmayacak Ya da şu planlama ilkelerine göre yapacak. Ya şimdi. Kaybedenler Beş aşağı beş yukarı Biliyoruz belli ee, sen ama aynı zamanda kitabında kazananlardan bahsediyorsun. Tabii kay, kaybedenlerin başında da İstanbul geliyor. Onu Aynen. da vur, Aynen, vur, buluyorsun. Ee, kazananlar kimler? Şimdi ben daha henüz kaybetmediler. Fakat herkesin kaybedeceğini evet, düşünüyorum. Evet. Ben onu, de buraya getirmek istiyordum o, onu zaten. Onu söyleyeyim. Evet. Benim gördüğüm son... Yani şu gibi inşaat e, furyası yaşandı, yaşanıyor atsında bence artık o kadar yaşanmıyor. Ee, bir e, müthiş bir yoğunluk veriliyor. İşte çeşitli büyük inşaat şirketleri ortaya çıkmış durumda. Nefes almanın evet. bile zorlaştığı bir kent haline geliyor. E, bir yandan ekonomik e, sorunlar yavaş yavaş baş gösteriyor. İşte malzeme fiyatları artıyor. E, kredi e, maliyetleri artıyor. Ve sanırım ki e, satılmayan şu an stok epi şişmiş ciddi, durumda. Ciddi rakamlar haliyle evet. bu başka ülkelerde de yaşandı. Origa'da gider mi? E, gitmez mi? E, bilemem. Fakat elde kalan stok o söz konusu kazanmış olanları yavaş yavaş kaybedenler klübüne e, ...dahil edecek. Bir de tabii şey, şöyle de bakıyorum... ...mesela bugün İstanbul hakkında... ...İstanbul'la ilgili... E, ...karar e, vericilerin... ...belki şu andaki çocukları değil... ...ama torunları... ...torunlarının çocukları da... E, ...bu kaybedenler için de e, yer alacak. Yani onlar da... ...itiraz edecekler. Çünkü e, İstanbul'un bu hali... E, ...benimsenecek ve... E, ...geleceğe taşınabilecek... ...bir hal değil bütün özelliklerini kaybetmiş bir başka İstanbul'da yaşamakta istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Bugün böyle ihtiyakla kararları alıp bütün değişiklikleri yapan insanların aileleri bile bundan şikayetçi olacaklardır. Tabi yani ipo evet. gelecek ipotek altında evet, evet. alınmakta ve böyle devam ederse tamamen alınmış olacak. Evet. Bir de bir, bir nota daha ilave Lütfen. etmek isterim. Ee, bütün bu yoğunluk e, sırasında e, altyapı ona göre düzelmiyor. Tabii. Bu demek, iki şey demek. Bir ara İstanbul'da o yüzde altı yerini çok daha fazla kaydırmak gerekecek. İstanbul bir kere daha bir şantiye dönüşecek ve o söz konusu ben yeni bir yer sahibi oldum. İşte haliyle kazandığımı düşünenler kaybedecek. Çünkü o değerler düşecek. Düşecekler, ya da artmayacak de. en azından. Yani enflasyona karşı erozyona uğrayacak. Ama bütün bunlar tabii e, daha oluşum halinde. Şu an zannetmiyorum insanların fark ettiği. E, şöyledi ben e, bir not düşeyim çok ilgimi çekmişti. İşte bir gün bir toplantıdayım. Bir avukat ve bir e, plancı. Toplantının sonucunda ee, dedim ki peki dan sizi danışmaya bütün bu büyük e, hareket içerisinde herhalde ikinizin de ayrı ayrı danışma şeysi çok artmıştı. İnsanlar geliyordu, soruyordur, ediyordu. Çok güldüler. <gülüyor> ne münasibet de <dediler. gülüyor> Plancı dedi ki, şu e, öyküyü anlattı. Dedi ki benim bir e, abim var. O, sürekli arsalara yatırım yapar. Ben de abi almadan önce Lütfen, ben bir, bir bana bakayım, sor. bir bana sor, plana bakayım. Silkelermiş omuzunu ve dermiş ki ne fark eder. <gülüyor> Avukat da dedi ki ben hep sonradan bana geliyorlar, diyorlar ki şu problem var. Şu problem sorun çıktıktan var. sonra, evet. Şimdi programımızın son dakikalarını da aslında kitabının son bölümüne ayırmak isterim çünkü olan bitenleri bir kez daha önümüze koyuyorsun zenginleştirerek örnekleriyle birlikte önümüze getiriyorsun. Ve bunun tabii yarattığı bir şey var. Yani zaten her gün yaşadığımız olayları bir kez daha önümüze getirildiği için kapkaranlık bir tablo ortaya çıkıyor. Fakat son bölüm biraz daha farklı. Son bölümde neleri öneriyorsun? İstanbullulara ve bu durumun düzeltilmesine ilişkin, önerilerin nelerdir? Şimdi sen biliyorsun tabii aslında kararlar müthiş merkezi ve daha da evet. merkezileşmiş durumda. Ve yani yerinden yönetim, yerel yönetimler aslında güçsüz. Haliyle o perspektiften baktığın takdirde pek bir şey yapılamayacağını düşünebilirsin. Evet. Fakat ölçüyü ufalttığımız takdirde, yani mahalle düzeyinden başlamak üzere ve, ve ilçeye kadar aşırı ...adım adım e, yükseldiğimiz kadar... ...kendi karakterde. sokağımızdan, mahallemizden... Evet, evet, yani evet. ...kendi binamızdan da başlayabiliriz... ...ama Aynı, sokak, mahalle... Aynen, e, ...bütün onlara... ...yani aslında... E, ...muhtar ve... ...ihtiyar heyetinden... ...yani baş, başlayıp... ...kent konseylerini bir şekilde tekrar... ...canlandırmayı bakıp... Evet. ...ama onun için bir insanlar... ...bir araya gelmesi ortak... E, ...sorunlar, e, saptamaları... ...ve onları çözmek üzere... ...belirli bir baskı mekanizmasının... ...kurulması. Şimdi tabii ki bu kolay değil... ...ama öte yandan ne gördük? Gezi'de insanların bir araya... Gel, ...geldiğini ve çok... ...farklı şeylerde bir ortak noktalar... Hiç oluşulmadık bir... E, yani birlikte, midiş bir evet. Hem yaş hem... Evet. E, ...ama İstanbul'du... ...aslında... E, odaklardan biri tabii ki demokrasi ama belirli haklar mı, özgürlükler. Aynı şekilde müthiş bir mobilizasyonu ne zaman gördüm? Gördük. Seçimlerde. Seçimler sırasında. Seçimler sırasında insanlar oylarına sahip çıktılar. Evet. Oy ve ötesi gibi bir organizasyon. Çok kısa bir sürede. Genç, içinde. genç ve ee, genç ve orta yaşlı neyse ama otuz bin kişi aşağı yukarı daha fazla değilse bir araya gelebildi. E şimdi bunu yapabilen bir, böyle bir momentum e, gördükten sonra bu daha mütevazi bir şekilde mahalle bazında olmaması için aslında bir neden yok. Ama insanların mahallelerine sahiplenmesi gerekecek. Evet, mahallelerine, ilçelerine, kentlerine i̇şte sahiplenmek Ama aşama aşama. Kentleri evet. yani global olarak kenti evet. sahiplenmek kolay. İşte biliyorsun işi. İstanbul hepimizin girişimi de evet, e, bunun tabii. için çalışıyor. Ve, ve çok e, işte da güzel dönemde... bir girişim. Ee, i̇mzalar, İstanbulların imzalarını topladı. Sonra adayların, belediye başkan adaylarının imzalarını topladı. Tam da bundan sonrası ne kadar imzaladı? E, 20 bin, 20 bin kişi imzaladı. İstanbul. Hay hay, belediye baş e, adaylar. Belediye başkanlarından 76 tanesi imzaladı. Ama şöyle, biliyorsun İstanbul'da 39 tane e, belediye var, Hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere. Ee, CHP'li bazı belediye başkan adayları imzaladılar. Ee, MHP'li e, başkan adaylarından imzalayanlar oldu. Ee, HDP tam kadro imzaladı. Ee, yani hem başkan hem de başkan Hı -hı. E, yardımcısı diyelim ona eş başkan olarak ifade ediyorlar. Hı -hı. Onların tamamı imzaladı ve bundan sonrasındaki dönemde de e, İstanbul hepimizin girişimi e, tam da söylediğin e, konuları ele alacak ve orada ilerlemeye hemen çalışacak. Peki seçilmiş yani şu an seçimleri kazanmış imzalayan var mı? Var. var. evet. ne evet. kadar aşağı yukarı. Ee, hemen şey tek tek söyleyeyim çünkü sayılabilecek kadar <gülüyor> <gülüyor> sayılabilecek kadar az. Ee, CHP'den e, Kadiköy, Şişli, e, Beşiktaş ve Adalar e, Belediye Başkanları sözleşmeyi imzalayanlar arasında. Eh, bir başlangıç. Evet bence de bir başlangıç. Ayrıca yani imzalasın veya imzalamasın sonuç olarak bu bir sivil hareket. İstanbul Elbici. severlerin hareketi. Onun için imzalamayanlara da e, gideceklerdir Elbici. mutlaka. Onlarla da temas kuracaklardır. Zaten girişimin temel özelliklerinden birisi de biliyorsun e, herhangi bir e, partiyle e, ilgili olmamaları. Çünkü içinde hemen hemen her partiden İnsanlar her görüşten, her anlayıştan e, insanlar var, çalışanlar var. E, evet yani böyle bir sivil hareket e, önümüzdeki dönemde e, diğer örnek e, kuruluşlarla ve girişimlerle birleşerek ilerleyebilir. İşte senin de söylediğin gibi oy ve etesi son derece ee, enteresan bir şey. Ankara Oyları grubu var biliyorsun. Ankara'da önemli faaliyetler yürüttüler. Onlarla da birleşerek ilerlemek mümkün. Ee, ben bir şeyi de e, itiraf etmek durumundayım. Bizim e, programımız sonuç olarak e, afet risklerinin azaltılmasını merkezine alan bir pro program ve o anlamda işte bu kentsel dönüşüm çıktığında ilk yasalar çıktığında çok heyecanlanıp işte dedik tamam İstanbul'un en önemli derdi ortadan e, kalkacak e, binalar güçlendirilecek veya e, güçlendirme imkanı olmayan binalar yıkılacak ve yerine yenileri yapılacak e, Evet böyleydi ee, ve bunu umut ediyorduk. Ama... Fakat şimdi birdenbire İstanbul'da bir dakika oraya dokunmayın, buraya dokunmayın demek bir... durumunda kaldık. Ee, maalesef gelişmeler e, bunu getirdi ve yapılanların öyle çok da e, afet e, risklerinin azaltılmasına dönük faaliyetler olmadığı çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. En sonunda tabii ki senin kitabınla birlikte bunu bir, bir kez daha... E, ...gördük ve yaşadık. E, aslında maalesef... ...bu afet yasası... E, ...öyle bir yasa ki... E, ...gerçekten... ...kentsel dönüşümüne... ...muhtaç... E, ...bölgelere pek uğradığını pek görmedim. Pek yok. Ç yok e, e, tabii çünkü rant... E, ...potansiyeli en düşük. Haliyle biz şöyle bir İstanbul'la karşılaşıyoruz... ...deprem açısından... Bir yandan yıkılıp yeniden yapıldı. da ve çok daha tabii e, maliyeti daha yüksek, yatırımı daha yüksek bir e, e, girişim söz konusu. Ama öte yandan gerçek anlamda risk altındaki bölgeye halen risk altında. Aynen öyle devam ediyor. Ben tabii e, programımızın e, süresini doldurduk ama... Ee, i̇ki teşekkürünü daha e, dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Behiç Ak ve Tam oralada da teşekkür ediyorsun. Kitaba olan katkılarından ötürü. Ee, evet, Emine Uşaklıgill'e bugün bir şehri yok etmek, İstanbul'da kazanmak ya da kaybetmek isimli kitabını konuştuk. Can yayınlarından yeni çıktı. Ee, evet, programımızı burada bitirmek zorundayız Çok Emine. teşekkürler. Biz sana çok teşekkür ederiz. Evet, devamını bekliyoruz bu kitapların. <gülüyor> Sağolun. Evet, çok çok teşekkürler. Evet efendim, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için